Zikir ne demektir? Zikir, kelime olarak hatırlamak demektir. Hatırlayınca ne oluyor? Hatırladığın şeyle senin aranda bir bağ kuruluyor. Gerçek manasıyla zikir, bağ demektir. İlave bir uzantı demektir. Zikir, Allah'ı anmak demektir. Allah'ı andığın zaman Allah'la senin aranda bir bağ oluyor. O bağdan, o pencereden sürekli feyz alıyorsun, bilgi alıyorsun, huzur alıyorsun, rahmet alıyorsun. Hatta Hint dinlerinde var. Bir toplumda %3 insanlar zikir yaparsa o toplumda rahmet, bereket bollanırmış. İslam'da da zikrin çok önemi vardır. Kur'an birkaç ayette ısrarla zikir yapmaya teşvik ediyor. İnsanlar Allah'tan, ahiretten, gayb aleminden, yüce değerlerden kopmamak için sürekli zikir içinde bulunmaları lazımdır. Yoksa nefis baştan çıkar, insanı unutkanlığa sürükler ve insan kendini kaybeder, düşüş içine girer. Peki aynı kelimeleri tekrar etmenin esprisi nedir? İnsan vahdetten gelmiş, yani birlikten gelmiş. Ceset içinde bir şeyler yapıp bir daha vahdete, birliğe dönecek. Bu dönüşü sağladığı zaman insan canlıdır. Miracını tamamlıyor, varlığını tamamlıyor. Tamamlayamadığı zaman kesret içinde, çokluk içinde boğulabilir, bitebilir, çürüyebilir. Bilhassa konsantre olmak için, birliğe tekrar dönebilmek için... Aynı kelimeyi tekrar etmekte fayda var. Konsantrasyon sağlamak için, birliği yakalamak için tek bir noktaya kilitlenmek lazım. Yoksa insan cesetten kurtulamaz.